Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, her türlü lütfu, keremi üzerinize olsun. Allahü Teala Hazretleri sizleri ve bizleri sevdiklerimizle beraber iki cihanda, dünyada ve ahirette yani aziz ve bahtiyar eylesin. Cumanız mübarek olsun. Bu mübarek Cuma gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hadisi şeriflerinden Ramuz-ül Ahadis'in 513. sayfasından okuyorum. Buhari'nin ve başka kaynakların rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Yakrubu minel cihadi tıbül kelami ve idametü sıyami vel haccü külle am ve la yakrubu minhu şey'ün ba'd Hadis-i şerefin manasını dilimizin döndüğünce nakledeyim. Yakrubu yakın olur, yakınlaşır, yaklaşır. Minel cihadi cihada. Yaklaşmak bizde bir şeye yaklaşmak diye. E hali kullanılıyor yaklaşmak fiilinden sonra. Araplar bir şeyden yakın olmak, bir şeye yaklaşmak manasına bir şeyden yaklaşmak gibi den e, takısıyla kullanıyorlar. Yakrubu minel cihadi demek, cihada yakın olur demek. Cihattan gibi min kelimesi den demek ama min edatı e, bu Arapların e, kullanış tarzı, karube fiilini e, kullanış şekilleri minle efendim yakrubu minel cihad cihada yakın olur, yaklaşır ne? Ne? Üç tane şey sayıyor Peygamber Efendimiz cihada yakın olacak. Üç şeyi sayıyor. Birisi kıybül kelam. Kelamın hoşluğu. İkincisi idametü sıyam. Namaz orucu devam ettirmek. Üçüncüsü vel haccü külle am. Her sene hacca gitmek. Vela yakrubu minhu şey'ün ba'dü. Cihada bunlardan sonra artık başka bir şey yaklaşamaz. Cihat yani çok sevaplı, çok kıymetli, çok önemli, çok lüzumlu, çok zaruri, e, çok mecburi bir ibadettir. Cihat olmadığı zaman efendim İslam söner, Müslümanlar mahvolur, Müslümanların hakları alınır, efendim ülkeleri çiğnenir, hürriyetleri elinden gider, efendim e, toprakları paylaşılır, her türlü şey olur. Ne olması lazım? İnsanın efendim e, cihat duygusuna sahip olması lazım. Yani benim haklarım var. Ben bu haklarımı korurum. Bu haklarımı çiğnetmem. Ben Rabb'imin kuluyum. Rabb'ıma kulluğumu güzel yaparım. Bu kulluğumun önüne kim çıkarsa, kim engel olursa beni efendim bağlamak, hürriyetimi kısıtlamak isterse ben buna razı olmam demek. Yani şairin bir sözü hoşuma gider. Her zaman tekrarlarım vaazlarımda. Hazır ol cenge eğer, istersen sulh-u salah. İnsan cenge cihada hazırlıklı olacak. Ama e, hazırlıklı olduğu zaman da düşman korkar, düşman cayar. Caydırıcı olur, hazırlıklı olmak. Düşman caydığı için saldıramaz. E, veya aman der onlara bulaşmayayım onlarla uğraşmayayım. Çünkü onlar kuvvetli, silahlı, orduları efendim büyük, gelişmiş. efendim Ölümden korkmaz insanlar, gözü pek insanlar filan efendim korkarlar. Ama ısırık oldu mu, korktuğunu anladı mı? Korkan insanın dalına binerler, omuzuna binerler, efendim ensesine binerler. Efendim e, boyna ezerler. Korkak oldun mu bir insan? Korkunun ecele de faydası yok. Efendim başka bir şeye de faydası yok. korktuğu zaman tabii efendim e, sonuç e, hakların çiğnenmesi, hürriyetlerin gitmesi olur. hür yaşadım hür yaşarım. Hangi zin, çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım dediği gibi efendim, Mehmet Akif merhumun. Biz e, hür yaşarız. Hürriyet çünkü dinimizi icra etmenin önemli efendim ortamlarından birisini hazırlıyor bize. Hürriyet ortamı olacak ki efendim dinimi icra edebileyim. Allah'ın emirlerini tutabileyim. Kur'an-ı Kerim'i açayım. Peygamber Efendimiz'in sinnetini öğreneyim. Okuduğumu aynen uygulayayım. Ne diyorsa Peygamber Efendimiz... Tutayım, Kur'an'ı Kerim neyi emir buyuruyorsa yapayım. E, buna kim engel oluyor? Nasıl engel olur? Tabi birçok tecrübelerden sonra insanlık da e, bu hususta e, kimsenin kimseye karışmaması gerektiğini de kararlaştırmış. İnsan hakları dediğimiz e, evrensel, yani sadece bir ülkeye mahsus değil. Çünkü bazı ülkelerde yönetimler e, anti demokratik yani e, Hakaniyetli olmayan idareler olabiliyor birisi çıkıyor Efendim saltanat e, usulü Efendim halkı hiçe sayarak kendi dediğini zorla kabul ettirerek benim dediğim olacak Evet diyerek Efendim zorlukla zorbalıkla yönetim e, yürütüyor e, bu Ülkede de tabii bir, bir takım şeyler oluyor, efendim, e, kanunlar oluyor. Ama yani her, her yerde kanun vardır. Ama kanun, e, efendim, zulüm kanunu mu yoksa hakkaniyetli insan haklarına saygılı, efendim, ahlaki bir kanun mu? E, Firavun'un da kanunu olmuş. Efendim emri olmuş, buyruğu olmuş ama Firavun zulmüyle cihana geçmiş, bir kimse Nemrut zulmüyle cihana geçmiş bir insan. Efendim Firavun kendi ülkesindeki efendim azınlık durumunda olan e, müminleri, o zamanın efendim Musa Aleyhisselam'a iman etmiş olan insanları efendim Musa Aleyhisselam'dan önce de sonra da ezmiş. Efendim e, erkek çocukları kesmiş. Efendim sadece kız çocukları bırakmış. Onlar güçsüzdür. Onlar istenildiği gibi yönetilebilir savaşmayı bilmezler filan gibi düşünerek büyük sürümler yapmış. Şimdi yani bir ülkede kanun olması yetmez. Kanunun hakkaniyetli olması. insanları ezmemesi. insanlara faydalı olması gerekti. Kanun devleti. Her her milletin her devletin kanunu vardır, Yetmez. Efendim e, hukuk devleti olması lazım. Yani kanunların ana hukuk kurallarına uygun olması lazım. Bu çok önemli. Eğer bir kanun ana hukuk kurallarına aykırıysa tabi onun izale edilmesi lazım. Tabii böyle yanlışlıklar yapılmasın diye tedbirler alınıyor. Efendim, üst kuruluşlar yapılıyor. Kanunları inceleyen vs. Fakat tabi bu işin esası kanun yapan insanların faziletleri ile ilgili bir yani adam faziletli mi merhametli mi Halkını seviyor mu efendim o kanunları icra edeceği ahaliye iyilik mi istiyor bu önemli bir efendim e, işte o eğer şeyse öyle merhametliyse merhametli kanunlar çıkartır İkincisi de bu işin doğru gitmesi için halkın bilinci halk bilinçli olunca efendim e, kendisine haksızlık yaptırmaz haksızlığın karşısına çıkar bu böyle olmamalı bu düzelmeli der zalime destek vermez mazlumun yanında yer alır. Hakkını alıncaya kadar uğraşır. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hadis-i de çok kesin olarak belirtmiş ki efendim bir insanın hakkını almak için uğraşması faziletli bir şeydir. Hatta malını kaptırmaması, yol kesene efendim vermemesi, haramiye teslim etmemesi, efendim gasp ediciye efendim vermemek için yaptığı mücadelede ölürse şehit olur. Mal, malını korumak için bile yani canını korumak için tabii savaşacak zaten savaşması öldürüyor ama malını korumak için bile bir mücadele verirken alt alta üst üste haydutla efendim kapıştı filan öldü. Sonunda haydut buna biz e, efendim kama sakla, sapladı bıçak sapladı şehit etti tamam şehit oluyor. Yani bu kadar önemli cihat önemli. E, ben efendim bir kurban bayramında hatırlıyorum. Suadiye'de oturuyorduk. bahçeli Bir buçuk bahçeli. iki katlı bir evdeydik. Efendim e, kurbanı babamın konuştuğu efendim e, şahıs e, kesecek olan şahıs gelmedi. Kesecek olan şahıs gelmedi. E, gelmeyince hadi bakalım biz keselim dedik mecburen. Çünkü iş başa düştü. Birisi kasap olmayınca kesecek. Kurbanımızı keseceğiz. Bu ibadet. Efendim, bir vazife. Fakat Efendim, beş tane erkek kardeş, bir de babamız, altı, altı kişiyiz. Efendim, babam dedi ki, kusura bakmayın, ben dayanamam, yapamam bu işi dedi. Efendim, büyük abim ben de yapamam dedi. Onun küçüğü ben de yapamam dedi. Onun küçüğü ben de yapamam dedi. Böyle sıra bana doğru geldi, ben de düşündüm. Şimdi niçin yapamıyoruz? Çünkü acıyoruz hayvana. Yani merhamet çok önemli bir husus. Biz Müslümanlar merhametliyiz. İnsana da acırız, hayvanlara da acırız. Efendim, tabiata da, doğaya da acırız. Ağaçlara da acırız. Yazık deriz, yanda deriz, kül oldu deriz, vah deriz. Birisi kesmiş yaş ağacı bilen deriz. Yani bizde bir doğa sevgisi var. Ondan sonra hayvanlara karşı bir sevgi var. Dinimizin bize aşıladığı, emrettiği efendim Bülent. Ama Peygamber Efendimiz kurban kesmiş. ...daha önceki peygamberler kesmiş... ...İbrahim Aleyhisselam... ...kurban kesmiş... ...efendim... E, ...biliyoruz bunları... Adem Aleyhisselam'ın oğlu... Efendim, ...oğulları kurban kesmişler... ...demek ki ta köklü bir... ...eskiden beri olan... ...bir efendim, şey... E, Allahu Teala Hazretleri... ...bu yiyecek... E, ...eti yenilebilen hayvanları... E, ...bizim emrimize... ...verdiği için... ...onları kullanmamıza müsaade buyurduğu için bu haram olmadığı için e, onları e, kesiyoruz. Şimdi neden kes kesemiyoruz? Alışmamışız. Peki niye dinimiz kesmeyi emrediyor? Düşündüm ki hayatın binbir türlü e, efendim olayı olabilir. İnsanın başına gelebilir. Diyelim ki kuzu kuzu, usta, usta efendim yolda giderken araba bir kaza yapar, üç dakika atar, efendim, kolu bacağı kırılır, kangrevan içinde kalır. E şimdi kan görünce Eyvah diye hemen bayılacak mı? Bazı insanlar kanı görünce dayanamıyorlar, bayılıyorlar. Ee, yoksa alışacak mı? Yani buna karşı ne, yap, ne yapsın efendim şey de olsa, efendim kendisini toparlayacak ve tedbirleri almaya girişecek mi? Yılmadan, efendim çekinmeden, bayılmadan, ayılmadan, kendinden geçmeden bu işi yapacak mı? Yapacak. Demek ki bu bir eğitimdir dedik. Yani bir savaşı sevmiyoruz, efendim insanları üzmek istemiyoruz, kırmak istemiyoruz. Müslüman olsun, Müslüman adaletle hareket etmek emrediliyor. Efendim, ana babamızın aleyhinde olsa bile adaletten ayrılmamak emrediliyor bize ama... E, ...birisi de geldiği zaman, efendim e, ülkemize saldırdığı zaman... ...ucunda ölmek de olsa, kan akması da olsa, can yanması da olsa... ...ondan da kaçmamak lazım. Bir eğitim gerekiyor yani. Dedim ki bu bir eğitim olduğu için herhalde bunu yapmamızı Allah ondan emretmiş olmalı diye... Efendim besmeleyi çektim ama kurbanı geçtim ama elim ayağım titredi ama alışmamız lazım. Yani cihat efendim e, hayatın önemli bir faaliyeti, yaşamanın şartı. Yani hayat bir mücadele diyorlar ya, hayat cihat demek hem uluslararası alanda öyle, hem kendi efendim e, özel yaşantısında öyle, devamlı bir savaş. Mesela diyor ki tutulduğu hastalığı yendi. Bu da bir savaş. Demek ki mikrobun karşısında kendisini gevşetmeyecek bir e, savaş verecek. Kanseri yendi diyor. Mesela azmettik yetişecek çocuğu var. Efendim benim bu çocuğu yetiştirmem lazım. Öyleyse bu çocuk kimsesiz kalacak filan diye çocuğu çocuğunu korumak duygusunun kuvveti ve efendim şiddeti kanseri yendiriyor. Mesela kanserli bir anneye duyuyoruz gazetelerde bunlara benzer haberler yazılıyor, televizyonlarda seyrediyor. Cihat önemli. Hiç hiç şüphe yok. Efendim işte Müslümanlık e, kılıç dini. Müslümanlık kılıç dini de yani Amerikalısı, Avrupalısı, Fransızı, İtalyan'ı savaşı yapmıyor mu? Trabluskarp'a saldırmadılar mı? Efendim, efendim üçte birini kesmediler mi? Cezayir'in üçte birini kesmediler mi? Nüfusun yarısını yok etmediler mi? Hurmalıkları yakmadılar mı? ...her şeyi yaptılar yani... ...modern yaşayacağım... ...rahat yaşayacağım derken... ...efendim bir Amerikalı... ...bir Hindistanlıya göre... ...dünyayı... ...kırk-kırk beş defa daha fazla... ...tahrip ediyor, kirletiyor... Öteki ise... ...uslu uslu bir köyün kenarında zavallı... ...en az ihtiyaçlarla... ...şeylerle hayatını... ...idame ettirmeye çalışırken... ...ötekisi havayı kirletiyor, çevreyi kirletiyor... ...ormanları kesiyor... O Afrika'nın güzelim ormanları gidiyor, efendim bilmem e, geri kalmış ülkelere e, nükleer artıklar varillerle getiriliyor, bırakılıyor, adamlar bir şey bilmiyor filan diye. Yani doğa mahvediliyor, atmosfer mahvediliyor, ozon tabakası tahrip oluyor, efendim dünyanın istikbali tehlikeye giriyor. Yani e, sanki başkaları yapmıyor mu İslam'ı tenkit edenler, yapmadılar mı, sanki İslam'ın başlangıcında, Efendim Müslümanlara saldırmadılar mı? Bu ordular teşkil edip de efendim gelmediler mi? Ondan sonra Haçlı seferleri olmadı mı? Ondan sonra efendim Orta Asya, efendim İslam ülkeleri Ruslar tarafından istila edilmedi mi? E, efendim Kosova, işte Kafkasya, işte efendim Irak, e, Kuzey Afrika, her taraf belli. Yani cihat İslam'ın önemli bir görevi. Tamam. Fakat Peygamber Efendimiz diyor ki bu cihadın sevabına, önemine yakın bazı şeylerde var. Yakın olur. Yakrubu minel cihad. Cihada yakın olur. Yani sevap bakımından o kadar değerlidir. O kadar önem bakımından önemlidir. Kıymetlidir. Yani hem sevabı bakımından yakın olur demek olabilir. Hem de önemi bakımından yakın olabilir. Neymiş bunları biraz inceleyelim. Bir tıybul kelam. Kıyb efendim güzel olmak hoş olmak demek hoş olmak hoş olan şeye de Tayyip derler Araplar birisi bir şey söylediği zaman kabul ettiyse tayyib tayyib derler tamam iyi iyi iyi iyi kabul ettim tekrar tekrar biz pek diyoruz yani çok çok iyi de diyoruz bizim dilimizde Araplarda tayyib diyorlar Tayyib iyi demek yani Tayyib Peygamber Efendimizin isimlerinden birisi tabii efendim çocuklarından birisinin ismi Efendim, güzel bir kelime, hoş bir kelime. Ha. Bunun masalarını tıyıp, yani tayyıp olmak, güzel olmak, hoş olmak, iyi olmak manasında. Tıybül kelam, kelamın hoş olması. Yani bir insan konuştuğu zaman yumuşak yumuşak konuşacak, sözü savaşa benzemeyecek. Yunus Emre'nin dediği gibi sözü savaşı kesecek, sözü kese savaşı yumuşak olacak tatlı olacak çok önemli yani güzel bir söz güzel bir konuşma tatlı bir konuşma bir insana e, maneviyatını yükseltir gününü hoş eder e, Efendim görüş değiştirir Ukulu açar Efendim çalışma şevki verir Efendim bir evladı bir güzel evlat haline getirir bir insanı güzel bir yöne yönlendirir yani sözün hoş ve güzel olmasına çok dikkat etmek lazım İslam'da Çünkü söz çok önemlidir. Efendim İslam'da Peygamber Efendimizin mucizelerinden en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim. Efendim bir e, söz şaheseridir. Her ayeti efendim ağırlığınca mücevherdir. Efendim e, çok kıymetlidir. Müslüman sözüne dikkat edecek. İnsanı ekseriyetle suçlu duruma, günahkar duruma düşüren ve cehenneme girip azap görmesine sebep olan İki dudağı arasından çıkan o laflar, o sözlerdir, konuşmalardır. Eğer tabii o konuşmalardan bir bir takımları var ki insanı kafir de ediyor. Yani bir söz söylüyor, kafir olur insan. Eğer ben falanca insana çok kızıyorum. Ben ona kızgınlığımı sürdürmek için, ondan intikam almak için ahiretimi bile mahvetmeye razıyım. Bu, bu, söz, bu söz ahirete önem vermemenin alameti çok çirkin. Çok kötü. insan bu sözü Mümin bir insan nasıl söyler bu sözü? Yani Allah'a inanan bir insan, Müslüman bir insan bu sözü nasıl söyler? Yani bazı sözler insanı dinden, imandan, yoldan, raydan çıkartıyor, cennet yolundan düşürüyor, sırattan ayağını kaydırıyor, cehenneme götürüyor. bir kelam. Sözün güzel, hoş, iyi olması. Toplumu, toplumu da efendim rahatlatır, aileyi de rahatlatır kişiyi de rahatlatır efendim ve pek çok e, faydaları vardır. Yani eğer edebiyatımız olmasaydı, eğer o güzel ilahiler olmasaydı, eğer Yunus'umuz olmasaydı, eğer Mevlid-i Şerif'imiz olmasaydı Süleyman Çelebi'mizin o mübarek efendim manzumeyi i nefisesi, efendim iladeti peygamberiyesi kaside-i peygamberiyesi olmasaydı efendim e, Onları ne kadar seviyoruz. Yani bir söz, atasözleri, büyüklerimizin böyle hayatlarında elde ettikleri tecrübelerin velhasası, özü, bal gibi, yani baldan damla gibi sanki, süzme bal gibi sözler. İnsanı mutlu ediyor. Efendim e, o sözleri, o ilahileri okudukça gözlerimizden inci gibi, ılık ılık yaşlar döküyoruz. Cevher e, gibi cevher gibi sözler, cevher gibi yaşlar döküyoruz biz de dinlerken haşımıza gidiyor, ezberliyoruz. Edebiyat kitaplarında meşhur ediplerin, meşhur şairlerin eserlerinden parçalar okutuyoruz çocuklarımıza. Onlar da edip öğrensinler. Edebi kelamı öğrensinler. Edebiyatı öğrensinler. Dili güzel kullanmayı öğrensinler. Güzel telaffuzu öğrensinler. Efendim İstanbul telaffuzu diyoruz. Taşra telaffuzu diyoruz. Güzel konuşmak diyoruz. Güzel konuşmak ve yazmanın usulüne dair kitaplar yazıyoruz. Efendim hitabet nasıl güzel olur bunları herkes merak ediyor, öğrenmeye çalışıyor. Bunlar için eğer bir yerlerde bir şeyler öğretiliyorsa paralar verip onlara devam ediyor, dersler görüyor. Güzel konuşmayı öğreneceğim filan diye. Çok önemli bir iş. Hakikaten de yani cihat bir toplumu nasıl korursa düşmana karşı nasıl haklarının korumasına yardımcı olursa güzel söz de çok önemli. E, Tabi Güzel e, cihadın ilk kademesi de aynı zamanda sözdür, güzel sözdür. Müslüman hemen git, gidip düşmana saldırmıyor. Düşman ilk önce gidiyor, ona diyor ki sen bu haksızlığı bırak, körü bırak, inadı bırak efendim e, doğru yola gel, doğru yola gelirsen ben seninle savaş filan yapmak istemiyorum, senin eğriliğini bırakmanı istiyorum, iyi insan olmanı istiyorum. Müslüman ol, esin teslim. Peygamber Efendimiz civardaki hükümdarlara bile mektuplar yazmış. Müslüman olun da efendim, selamete erin. Allah mükafatınızı kat kat versin. Hem kendiniz Müslüman olduğunuz için sevap kazanırsınız. Hem de size tabi olan insanlar doğru, doğru yolda gelmiş olur. Onlardan sevaplar hazır olur. Onlar da size gelir. Etmeyin, eylemeyin. Küfrü, şirki bırakın. Hacca, puta tapmayın. Diye. Biz de sözle ilgili nasihat babından e, çalışmaları yapacağız. Sözle savunmamızı yapacağız. Sözle haklarımızı arayacağız, yazacağız, konuşacağız. Yani biz şimdi dini bir topluluk olduğumuz halde, efendim ben Edebiyat Fakültesinden mezun, ilahiyatta 27 sene hizmet yapmış, ilahiyat e, doktorası yapmış, profesör olmuş bir kimse olarak, ne yapmam lazım? Yani ahireti seven, ahireti düşünen bir insan olarak, bir kenara çekilip seccademin üzerinde Kur'an okuyup efendim ibadetle meşgul olmam lazım. Ama öyle yapmayı istediğim halde düşünüyorum. Böyle yaparsam sorumlu olurum diye düşünüyorum. Dergiler çıkartıyoruz. Efendim bu ara biraz aksadı gazeteyi çıkartacağız, tutturacağız falan diye İnşallah onları da canlandırırız. Çok güzel dergiler çıkarttık. Türkiye'nin en uzun ömürlü, en devamlı dergileri oldu. En beğenilen dergiler oldu. Efendim çok faydalı işler yaptık. Kütüphanelerini doldurduk. Efendim dergi okuyucularımıza hediyeler verdik. Kur'an tefsirleri verdik. Fıkıh kitapları, ilmihal kitapları verdik. Hadis kitapları verdik. Efendim onlara yani yol göstermeye çalıştık. Onlara Allah'ın rızasına ermeleri için neler yapmaları gerekiyorsa e, göstermeye çalıştık. Hanımlara kadın aile dergisi efendim çıkarttık. E, Giyimleri nasıl olacak, çocuklar nasıl giydirecekler, kendileri nasıl giyinecekler, yemekleri nasıl yapacaklar, Efendim, çeşitli konularda bilgilendirmeye çalıştık. Bilimsel çalışmaları ilim ve sanat dergimizde topladık. Efendim, onlar uluslararası toplantılarda, seminerlerde bahis konusu oldu. Bizim dergilerimiz dünyadan ses getirdi. Uluslararası şöhrete sahip. Bunları için yapıyoruz? Sözle yapılacak görevler olduğu için çok çok görev var Müslümanın ilk işi söz sözle hakkı anlatmak hakkı savunmak İslamı öğretmek ondan sonra da efendim e, insanları hakka davet etmek ilahi kelime için çalışmak demek ki e, anladık ikna aldık ben şahsen düşündükçe önüme böyle bu manalar açıldıkça tamam. Tıbul kelamın, güzel kelamın yerli yerinde usulüyle tatlı, hoş söylenmiş sözün cihada yakın olduğuna tamamen gönlün mutmain oldu. Efendim, Türkiye'de bizim fakültelerimiz tabi mesai arkadaşımız, meslek arkadaşımız efendim, bir kimsenin sözü kulağıma geldi. Efendim, Müslümanlar efendim, şeyleri falanca zümreyi çok ürkütmüşler, korkutmuşlar filan diye efendim bir söz. Tabii ne kadar doğru yani hakikaten korkuttular mı korkutmadılar mı meselesi ayrı ama biz işin kendimize efendim yönelik şu andaki anlattığımız konuya yönelik tarafına bakacak olursak Müslüman Yunus Emre gibi olmalı bence Yunus Emre güzel Müslüman değil mi? Mevlana güzel Müslüman değil mi? Efendim, İbrahim Hakkı'yı, Elzurum'u güzel Müslüman değil mi? Seviyoruz. Güzel Müslüman olduğuna şehadet ederiz. İmreniyoruz, özeniyoruz, seviyoruz. Büyüğümüz olarak başımızın tacı, kütüphanelerimizde eserlerini efendim, e, seve seve koruyoruz, okuyoruz. Şimdi yani onlar nasıl sevdirmişler, nasıl e, tatlılıkla sevdirmişler, nasıl davranmışlar? Evlana Celalettin Rumi'yi vefat ettiği zaman papazlar da ağlamış, Konyadaki Hristiyanlar da ağlamış. Halbuki kendisi de Müslüman. Halbuki halbuki o e, yani İslamiyetinden taviz de vermiyor. İslamiyet en güzel tarzda öğretiyor ama ne yapmış da efendim o gönülleri kazanmış. Tabii bu bu sürrün cevabı kısacası nedir? Tasavvuf. Tasavvuf yani güzel ahlak, yani nefsin terbiye edilmesi, insanın kamil insan olması. İnsan kamil insan oldu mu sevdir. Tabii, e, işin şu tarafı da var. Yani bizim dış düşmanlarımız var. Dış düşmanlarımız, bizim koca devleti i Aliye'yi, Osmaniye'mizi parçaladılar. 16-17 tane ayrı devlet çıktı ortaya. Efendim, daha da parçalamak isterler. Parça parça bölüp, parça parça yutmak isterler. Tabi onları ne yapsan... razı edemezsin. Onlar... ...bizim yok olmamızı istedikleri için... ...yani ne kadar tatlı dilli olsan... ...güleç yüzlü olsan... Efendim, ...kalpleri mühürlenmiş insanlara... ...söz tesir etmez. Bazı insanların kalpleri mühürlenmiştir. Onları biliyoruz. Tabii onların tehlikelerine karşı uyanık olup... ...onlara karşı cihad etmek lazım. Şimdi bazı insanlar da... ...tabi onların emrinde. Onlar için çalışıyor... Onlara ne kadar güzel bir söz söylesen, güzel bir iş yapsan da tamam sen güzel yaptın ama ben yine senin tarafında değilim, düşman tarafındayım. Onu destekleyeceğim, onun efendim, e, e, dediklerini yapacağım. Beşinci kol faaliyeti yapacağım. Türkiye'yi batırmak için, parçalamak için böyle şeyler bana emredildiğinden o işleri yapacağım diyor. Tabii ona çağrı yok. Onların fesatlarına, piknelerine karşı uyanık olup, onlarla usulünce uğraşmak lazım. Ama ortadaki vatandaşlar ortadaki vatandaşlar İslam'ı sevemiyorlarsa İslam'a efendim gelemiyorlarsa başka taraflara kayıyorlarsa tabii o zaman eh, biz de kendi kendimize acaba bu insanları iyi Müslüman e, yapamamanın sorumluluğunun ne kadarı bizim diye onu da düşünmemiz lazım. Tabii başkasının da sorumluluğu vardır onları o yola çekmekten yani azdırmaktan, saptırmaktan radyoların, televizyonların, gazetelerin, müstehcen neşriyatın, tiyatroların, efendim çeşitli barların, pavyonların çok tabii fitne fesat, şer, zarar merkezlerinin mutlaka etkileri var. Onlar onlara kanıyorlar, reklamlara kanıyorlar, içkileri içiyorlar, sarhoş oluyorlar, suçları işliyorlar. Burada bizim de bir kusurumuz var mı bizim de yapmamız gereken şeylerde eksiklik var mı diye düşünüp azmimizi efendim tazelememiz ve daha iyi çalışmamız daha mükemmel çalışmaya gayret etmemiz lazım bizim ülkemiz ecdadımız dünyada hakkı temsil ediyordu şerri temsil edenin karşısında bir biz şeydik hakkın merkeziydik anası esasıydık efendim yöneticisiydik başıydık şimdi ağacı karıncaların kurtlarını sarıp da çövüttüğü gibi veya vücudu mikroplarını sarıp da hasta ettiği gibi içten çürü, çürüme oluyor. Bu nasıl oluyor? Karşı tarafın başarısı bizim de onlara karşı savunmamızın başarısızlığı da efendim var bu işin içinde. Nasreddin Hoca gibi yani bütün kabahat bizim değil muhakkak. Şu, şu yorganı alıp götüren hırsızlığında suçu var ama Bizim de tabii bazı efendim, şeyler yapmamız lazım, çalışmamız lazım idi. Bunların başında efendim, kelama ait, yani konuşmaya, söze ait vazifeler geliyor. Onun için biz dergiler çıkartıyoruz. Onun için bin bir masrafla, bin bir zahmetle zorlanarak, efendim, üzülerek, nereden bulacağız efendim, imkanları diye çırpınarak, bir sağduyu gazetesi çıkarttık yani sağduyuyu anlatalım günlük olarak efendim halkımız e, aklı selim nedir, hissi selim nedir, zevki selim nedir. Görsün bir misalde biz koyalım herkes ortaya müstehcen neşriyat, çirkin neşriyat, yıkıcı neşriyat, efendim, e, vatanın birliğine kasvedici efendim, bölücü neşriyat bir şeyler yapıyor biz de sağduyuyu şey yapalım dedik. Efendim, tele, radyo ve televizyon çalışması yaptık. Bunların hepsi nedir? Tıybul kelam çalışmalarıdır. Yani güzel söz söyleyip insanlara hakkı, efendim, sözlerin en güzeli olan Allah kelamını, insanların en güzel sözcüsü olan Resulullah'ın sözlerini, hadislerini iletebilmek için yaptığımız çalışmalardır. Allah bu çalışmalar daha güzel yapmamızı nasip etsin. Demek ki tıybul kelam, sözün güzel olması ve bu hususta yapılan çalışmalar Efendim, cihada en yakın çalışmalar belki de bir cihadın bir parçası ve ön şartı. Yani önce sözle söylersin, kabul edersin, sulh olursun. Ama kabul etmezse e, anlaşma olmadı. İlle saldırmak istiyor, ille zulmetmek istiyor. O zaman da tabii ne yapalım? E, mert dayanır, namert kaçar. Meydan gümbür gümbür gümbürlenir. O zaman da savaşırız. Tabii cihattan kaçmayız. Gelelim ikinci cihada yakın olan Peygamber Efendimiz'in işaret buyurduğu ikinci hususa. Ve idamete siyah İdame devam ettirmek manasına maslar. Devam mas sözünün e, şeylisi, müteaddisi. Devam etmek bir şeyin e, sürmesi demek. E, i̇dame de bir şeyi sürdürmek. Devam ettirmek demek. Edame yudimu idameten. Devam ettirmek. İdamete siyah Orucu devam ettirmek. Buradan şunu anlıyoruz ki devam ettirmek, ne zaman devam ettirmek? Belki Ramazan'da bırakmayıp senenin içinde de zaman zaman oruç tutmak. O manayı düşünebiliriz. Ramazan'da orucu tuttum ya hocam işte tamam artık benden oruç isteme Tamam. Tabi efendim parlalan orucu tuttun. Allah kabul etsin ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Şevval'de altı gün oruç var. Şevvalide çıkmadı. Mesela altı gün oruç tutarsanız bütün seneyi oruç tutmuş gibi olursunuz. Sonra kendisi her hafta Pazartesi, Perşembe günleri oruç tutardı. Her ayın başında, ortasında, sonunda oruç tutmayı tavsiye ederdi. Her arabi ayın 13 14, 15'i, eyyamı biz dediğimiz mehtabı gecelerin gündüzlerinde oruç tutardı. Yani orucu Ramazan'ın dışında da devam ettirmek lazım. Neden? Oruç çok güzel bir ibadet olduğu için. Oruç şahane bir ibadet. Oruç nefsi terbiye eden bir ibadet. Oruç vücuda sıhhat kazandıran bir ibadet. Oruç kalbi kuvvetlendiren bir ibadet. Oruç efendim e, insanın gönlünü nurlandıran bir ibadet. Artık tadına e, arifler varmış oluyorlar. Bir mana da idamet-i siyam yani Pat pat çat böyle çat pat bilgi daha tutuvermek değil de oruca biraz fazlaca devam etmek lazım. Çünkü devam etmeyince iyi bir şeye devam etmeyince iyi şeyin sonucu da kolayca alınmıyor. Sonuç alınması için iyi bir şeyin biraz devamlı yapılması lazım. Geriz yaptım hocam ne zaman yaptın? İşte efendim, bir gün periz yaptım. Ondan sonra oturuyorum sofraya. Koyuyorum önüme tabakları. Efendim yiyorum, yiyorum. Bir gün işte bir gün periz yaptım ya. Olmaz yani. Diyetimizin devamlı olması lazım. Gıdasının e, bir efendim ölçü içinde devam etmesi lazım. Aşırı yememek lazım. Bir arkadaşımız anlattı. Allah selamet versin burada. Sayı uzun boydu. Zayıf, hiç kilosu yok, Efendim, karnı göbeği yok, karnıyla göğsü aynı hizada. Efendim Güçlü kuvvetli, işinde gücünde sevindi, sevdiğimiz tatlı bir arkadaş, boylu postu. Efendim, e, dedi ki, hocam ben çok e, şişmandım, çok şişman bir insandım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini okuyunca, midenizin üçte birini yemekle doldurun, üçte birini de suya ayırın üstte biri de boş kalsın yani tam doymadan e, efendim e, kalkın üstte biri de boş kalsın bu tavsiyeye riayet ettim o kilolar yavaş yavaş gitti e, işte şimdi böyle özlenen beğenilen istenen temenni edilen bir güzel vücuda sahip oldum işte bak yağ yok efendim göbek yok fazlalık yok efendim rahatsızlık yok gayet sehatliyim tamam işte bu şeyden ne oluyor idame. Yani bir şeyi, iyi bir şeyi <gülüyor> idame ettirmek, devam ettirmek lazım. Efendim ben çocukluğumda e, anne cüzdünü öğrenmiştim. Sen şimdi çocukluğu bırak, çocukluğun güzel geçmiş. Aferin maşallah ama şimdi ne yapıyorsun? Şimdi hiç Kur'an okudun var mı? Hiç Kur'an dinlediğin var mı? Din kitaplarını okudun var mı? İbadete yanaştığın var mı? Küçükken beni dedem camiye götürdü. Sen şimdi camiye geliyor musun onu söyle? İdame, yani güzel bir adet, namaz devamlı olacak. Namazı idare ettirmek lazım. Yani bir zaman kılmıştık. Bu zamanda biz de bu işleri yapmıştık. Şimdi o vazife kalsmadı ki gene yapacaksın. Ömrünün sonuna kadar yapacaksın. Namaz dinin direği. Gözümüzün de değil namaz. Namaz olmasa ne yapardık? Sabah kalkıp ibadet ediyoruz Mevlam'da. Ne güzel öğleyin ibadet ediyoruz. Ne güzel ikindi ibadet ediyoruz. Ne güzel akşam ibadet ediyoruz. Ne güzel yatarken ibadet ediyoruz. Ne güzel gece ibadet ediyoruz. Ne güzel ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel. E, güzel şeyleri devamlı yapmayı dinimiz bize tavsiye ediyor ve Müslüman bazı şeyleri devamlı yapmayı öğrenecek. Bunlardan birisi de idam ya e, Orucu da öyle çarpma. Tutmayacak biraz Azıca tutacak ki şu nefis e, zat durat altına alırsın. Akıl hakim olsun. Nefis mahkum olsun. Nefis aklın hizmetine girsin. Şu vücut ülkesinin sultanı neticesi akıl olsun. Aklı selim olsun. O e, deli dolu taşkın azgın nefis onun emrine girsin. Azgınlık yapmasın. Onun için idame lazım. İdamet-i Siyam, orucu çok tutanlar manası da gelebiliyor yani, e, seziliyor. İdamet-i Siyam da e, oruca, cihada yakın bir ibadet. E, bu da nefis ve cihattır. Yani insanın canıya yemek istemiyor mu? Ramazan'da akşama nasıl acıkıyoruz? İftar sofrasını nasıl özlüyoruz? Nasıl gözlerimiz bayılıyor? Halimiz e, efendim böyle e, bir gevşiyor, süzgün, baygın oluyoruz. Yemeği nasıl ile yiyoruz? nasıl hoşuna gidiyor Allah razı olsun Pek güzel yapmışsın aziyet olsun aman şapur şukur neden hoşuna gidiyor sen yemek yemek ama yemeyince oruç tutunca işte bir cihat oluyor bu nefisle nefsi emmare ile bir cihat onun için o cihadın devam etmesi lazım onun için cihada yakın bir ibadet oluyor oruçta yani sözle de cihat efendim oruçla da nefis karşı yapılan bir cihat. Yani nefsin arzularını dinlememek, onlara mağlup olmamak hususunda bir çalışma oluyor. Çok güzel. efendim Ve ondan sonra vel haccü külle am. am Arapçada e, böyle şeddesiz olursa mimi efendim sene demek. Her sene. Eğer şeddeli olursa umumi manasına geliyor. Ammeh. Efendim, e, rahmeten, ammeten. Umumun bir rahmet. Mühennesi amme, müzekere ammun. Yani mim iki tane olursa. Ama tek olursa am sene demek. Vel haccü külle am. Her sene hac etmek. Bu da cihada yakın. Velâ yakıvu minhû şeyhûn bade. Bunlardan sonra artık başka bir şey cihada yaklaşamaz. Yani bunlar tamam. Bunlardan başka o kadar kıymetlisi olmaz filan manasına e, düşünebiliriz. Tabi her sene hac. Burada efendim Türkiye'de çok söylenen bir söze de cevap var. Peygamber Efendimiz'in cevabı var. Demek ki o kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz'in hadislerini bilselerdi ileri gelip konuşmazlardı. Efendim neymiş bu böyle her sene her sene hacca gidiyorsun bilmem ne bilen. Bak Peygamber Efendimiz her sene hacca gitmenin önemli olduğunu söylüyor. Tabi şimdi ee, ...o kardeşlerimiz de her sene hacca gitmesin... ...ne yapsın? Parayı şuraya versin, buraya versin. Tamam. Ee, o Hacı Efendi'nin hayatını bir incele bakalım. Camiye milyonlar verdi, milyarlar verdi... ...sadakasını verdi, zekatını her sene veriyor... ...hayrını, hasenatını yapıyor, yetimlere, tullara şey yapıyor. Sen ey bu böyle Müslümanın hacca gitmesini konuşan insan... Söyle bakalım sen kaç paralık hayır yaptın hayatında? Ne yaptın? Ne kadar para ayırdın da kime ne koklattın senin kendi paranda? Yani öyle uzaktan olmasın da böyle olsun da başkasının hakkındaki sözleri sen söylemeyi bırak da kendine bir bak bakalım. Senin bir hayırın hasenatın var mı? Arkanda bıraktığım bir, bir şeyim var mı? deniliyor ki araba pis pis araba diyor bir de. Yani hiçbir millet pis değildir. her Arap hiç pis değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz de onların arasından çıktık. Pislenmez. Her milletin e, belki geri kalmış yerleri, bölgeleri vardır. Oradaki insanlar belki pistir. Belki bizim medeni dediğimiz insanlar e, bizim e, efendim bu e, şey kardeşlerimizin beğenmediği, şaşkın kardeşlerimizin beğenmediği insanlardan daha pistir. Çünkü ne efendim taharetlenmeyi bilirler Ne gusülü bilirler Ne başka bir şeyi bilirler efendim, e, Çok perişan Onların özel hayatlarını insan incelerse Görünce e, yaşam sırlarını Onların O zaman e, ne kadar şey olduklarını Tarihlerini inceleyince Onların nasıl pis olduğunu anlar Yani hiç kimse pislenmez de Onlara para yedirmek Efendim sen de ülkeni korusaydın Bir zamanlar Hicaz senindi Benim dedelerim Yemen'de çarpıştı Efendim, bilmem e, Suriye cephesinde hocamız çarpıştı. Üşünden bombalar bomba patladı, durdu. Efendim Medine'yi kahramanca nasıl müdafaa ettik? Kaptırmasaydık. Yani e, İslam alemi bir bütündü. Ne kadar güzel Belgrade'dan çıkacaktık. Efendim hacca kendi ülkemizin içinde gidecektik, gelecektik. Tunus'tan Cezayir'den yürüyecektik, binecektik gemiye veya efendim Varsaya. Kendi ülkemiz içinden şey yapacaktık. Yani bu şartların değişmesi müminlerin kendilerinin sorumluluğu. Şimdi o sorumluluğu kendi kabahatleri veya ecdadının ne şimdi şeye yüklüyorlar. Kendi akıllarından dini ahkam kesiyorlar. Efendim şu şöyle olsa daha iyi, bu böyle olsa daha iyi. Senin aklın bu işlere ermez. Bu işe aklı eren profesörler var. Medeniyet tarihimizi kültür tarihimizi, irfan tarihimizi yani iyi bilen bir millet nasıl yükselir, nasıl alçalır, nasıl dağılır, nasıl parçalanır, nasıl bölünür, nasıl yıkılır, nasıl mağlup olur, nasıl galip gelir. Bunların e, esrarı var. Top, toplum bilim var. Yani bir toplumun yükselmesi nasıl olur? Bunu toplum bilimciler, içtimaiyatçılar bilir. Yani sosyologlar bilir, pedagoglar bilir. İctimai ruhiyatı bilen efendim, sosyal psikolojiyi bilen insanlar bu işin planlamasını yapan güzel insanlar güzel planlarsa bir millet gelişir. Almanya'ya bakın şimdi Almanya Şarlman'ın e, e, büyük imparatorluğunu kurma peşinde efendim, birlik beraberlik vesaire vesaire vesaire Avrupa Birliği'ni kurdular. Bu bir büyük şeydir. Ülküdür. O ülküyü yerine getirdiler. Bizim ne ülkümüz var? tabi var yani ama düşünmeliyiz ve ona desteği olmalıyız yani ülkücü olan insanlar var. Biz yüreğimiz parçalanıyor. Kafkasya'daki kardeşlerimize bir şey olunca, Bosna'daki kardeşlerimize bir şey olunca, Kosova'daki olaylardan yüreğimiz parçalanıyor. Orta Asya'ya kadar, Hindistan'a, Pakistan'a kadar, efendim Keşmir'e kadar, Afganistan'a kadar Afrika'da her yerde ilgimiz ilişkimiz var. Ee, bizim de bir ülkümüzün olması lazım. Almanya ülkesinin yarısını istila edilmişken kurtardı bizi. Hangi ülkemizi kurtardık? Nereyi kurtardık? Çok şükür Kıbrıs'ımızın yarısını kurtardık. Ama e, birçok ortada e, gasıp var. Birçok zulüm var. Daha e, yapılacak birçok işler var. Onları yapmak lazım. Efendim O ülkelere sahip olmak lazım. Ve bu işi bilenlere bırakmak lazım. Bu işi mühendis bilmez. Başka efendim bilmem e, meslekte olanlar bilmez. Bu işi tarihçiler bilir. Toplum bilimciler bilir. Efendim bir milletin ülkesini mesela Yahya Kemal çok daha iyi bilir. Yahya Kemal'i incelemesi lazım. Mehmet Akif çok iyi bilir. Mehmet Akif'i toplumun incelemesi lazım. E, başka mesleklerde olan insanlar bilmez. Asker askerliğini yapacak, mühendis mühendisliğini yapacak, doktor doktorluğunu yapacak. Doktor bu işleri bilmez. Tabi tek tek içinde bilenler olur ama o da hariçten, e, ilgiden dolayı ikinci bir hobi olarak bilmez. Asıl meslekten derinlemesini bilmek gibi olmaz. Bu işi asıl bilen insanlara, efendim asıl büyük alimlere, asıl büyük fazıl kamil insanlara şey yapmak lazım. Mevlana bilir bu işi. Osmanlı İmparatorluğunu kim kurdu? Osman Gazi kurdu. Öyle şey olur mu? Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş temelleri Daha gerilere gider. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine gider. Ahmediye Sevi Hazretlerine gider. Onlar kurturmuşlardır. Onların idealleri, onların ülkeleri, onların yönlendirmeleriyle bu işler olmuştur. Onlar olmayınca bir millet çöker. Bunları bilmiyoruz doktorlar bilmiyor, mühendisler bilmiyor ve e, onlar işlerin başına geçiyorlar, berbat ediyorlar. Bilmeyen insanlar. Hani bilmeyen insan işin başına geçerse kıyametin kokmasını bekle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Her işi uzmanına bırakmak lazım. Bu Avustralya'da ben bakıyorum o kadar e, dikkat ediyorlar ki manevi hususlara bize bir cami kurdurmadılar e, bir yerde. Halk kilisenin babazının söylediği söze kulak verdi. Efendim 200 imza topladı satın aldığımız efendim 20 dönümlük yerde e, bahçeli, yandaki evlerde bahçeli, sokakta tenha orayı cami yapmamıza müsaade etmediler. Yani toplumsal bir şuur efendim papazların dediğini dinliyor ve kendine göre e, bir çalışma yapıyor tabii doğru değil yani e, medeni değil efendim doğru değil insani değil dini bakımdan yanlış Allah'ın rızasına uygun değil ama yani noktumsal şuur, çok kuvvetli. Kimisi Avustralya bayrağını efendim e, evinin önünde dalgalandırıyor. Diyorum burası resmi dairemi geçerken? Üç tane direk var. Kocaman bayrak dalgalanıyor. Galiba burası bir devlet dairesi yok hocam. Diyor, burada şahıslar böyle bayrağı şey yaparlar. Yani ben köküne kadar efendim e, tırnağımın ucuna kadar Avustralyalıyım diyor. Almanda öyle. Köküne kadar. Almanya'da bir canı korumak istediğimiz zaman nemiş fiyatlarla karşılaşıyoruz. Efendim İngiltere'de öyle. Efendim başka ülkelerde öyle. Herkes yani şey yapıyor. Kendine göre bir şeyler düşünüyor. Biz de bu manevi şeyleri bilenlere efendim biraz kulak vermeliyiz. Toplum bilimcilere, felsefçilere, hakimlere, alimlere özellikle işin bu yönünü bilenlere. E, mühendislik bence çok dar bir alandır. İnşaat mühendisliği, barajları yapma, e, yapan bölümü, bilmem e, e, sivil inşaatı yapan bölümü, bahçe mühendisliği, bilmem e, e, ziraat mühendisliği, tamam. Güzel e, bir ihtisatlaşma, e, e, yani bir özel dalda derinleşme. O da çok güzel ilerlemenin şartı ama o bilmediği bir sahada çok yalan yanlış bir söz söylediği zaman o da uygulamaya konulduğu zaman toplum çöker. Herkes bilmediği şeyi bunu kim bilir diye araştıracak, soracak ve ona tabi olacak. Hiç bu işle ilgisi olmayan insanın birisi çıkıp da atıp işkembe Bey kübradan bir palavra bir yalan yanlış şey herkes de onun peşinden gitmeyecek. Yalan yanlış olduğu zaman hatalı olduğu zaman tasvip görmemesi lazım. Bu da toplumun şeyi. Yani toplumun Seleksiyon natural yani tabi ayıklaması. Toplum kötü fikirleri ayıklayabilmeli, iyi fikirleri geliştirebilmeli. Geliştirmediği zaman kendisi zarar görür. Yani o zaman e, kanser olur. Efendim parazitler, yani asalaklar efendim, çoğalır. Toplum çöker. E, aziz ve muhterem e, dinleyiciler, e, bir hadisi şerif okuduk ama başka hadisi şerifleri de okuyacaktık da pek onlara e, zaman da kalmadı efendim e, çok güzel şeyler öğrendik e, cihat çok önemli bir ibadet onu hiç bırakmamalıyız en büyük cihat nefise cihat onu yapmalıyız efendim, e, sulh istiyorsak e, harp hazırlığı içinde olmalıyız en güzel silahlara asılıyız e, atom bombası yapacak efendim bilmem düşman saldırırsa onu durduracak caydıracak Silahları yapmalı ordumuz, devletimiz, milletimiz efendim e, güçlü kuvvetli olmalı ama sadece askeri bakımdan değil, dini bakımdan da ahlaki bakımdan da hiç rüşvet yenmemeli, hiç haram yenmemeli, hiç haksızlık yapılmamalı, hiç yalan söylenmemeli, onlar da tasfiye edilmeli. İşin o tarafı unutulmamalı yani cihat önemli, güzel söz, sözü güzel söylemek ve sözle ilgili çalışmalar önemli. Oruç önemli, orucuya devam etmek lazım ve her sene haç bu da önemli. Bu da bütün Müslümanları haçta topluyor Allah, birbirleriyle karşılaştırıyor, dostlar ediniyor. Ben şimdi elhamdülillah burada Avustralya'da bakıyorum, Malezya'dan, Endonezya'dan, efendim dünyanın muhtelif yerlerinden kardeşlerle tanışıyoruz. Ee, çok güzel, yani dünya çok geniş, bizim ufkumuz çok dar Türkiye'de dünyanın çok imkanları var. O imkanlara yönelmesi lazım kardeşlerim. Bu münasebetle onu da söyleyeyim. Yani lütfen efendim doğu, güney doğu Asya'ya efendim çok önem verelim. Efendim Hindistan, Pakistan'dan, Afganistan'dan, Hindistan'dan efendim eee e, Bangladeş'ten, Güneydoğu Asya'dan efendim Vietnam, Laos, bilmem Burma buralarda da Müslümanlar var. Oralardan geliyoruz Malezya'ya geliyoruz Endonezya'ya 200 milyonluk koca devlet bunları ihmal etmeyelim. Bunlarla ilgili kardeşlerimiz çalışmalar yapsınlar. Oralara ilgilerini çevirsinler. Oralarda çok şeyler var, imkanlar var. Onları başkaları kaçırmış, biz kaçırmayalım. Efendim bu nesil yani bizim nesil kaçırmasın. Biraz dünyayı tanıyalım. Biraz gözümüzü açalım. Allahu u Teala Hazretleri günle müze eylesin. Yolunda daim eylesin. Güzel hizmetler yapma muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Her şeyi e, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olarak yapmayı Allah nasip eylesin. Gönlünüzce olsun. Rabbımızın huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varın. Rabbimiz cennetiyle, cemaliyle de bir eylesin. Hem dünyada mesut olun hem ahirette. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.